94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydın. Günaydın. Ee, yeni yayın döneminde Jingle'ımızdan da anlayacağınız üzere e, programımıza artık yeni bir arkadaşımız daha katıldı. Mahir zaten e, Açık Radyo dinleyicilerinin aşina olduğu bir isim. Bizim programımıza da ara sıra konuk olarak geliyordu. Ama artık programımızın yapımcılarından da birisi. Hoş geldin diyelim bu vesileyle Mahir sana. Hoş bulduk. Büyük keyif gerçekten <gülüyor> stüdyoya kalıcı, kalıcı olarak dönmüş <gülüyor> olmak. Evet. Şimdi e, biz bugün ekonomiyi ve ekolojiyi ilgilendiren e, bir takım e, gündem başlıkları belirledik. E, konuşabildiğimiz kadarını süremizi el sizlerle paylaşmaya çalışacağız. E, i̇stersen önce bu e, Bankwatch'un e, yeni açıkladığı e, Türkiye'deki... E, kömür, kömürlü termik santrallarla ilgili yaptığı çalışmadan bahsedelim biraz. E, şimdi bu Bankwatch e, yakın zamanda Türkiye'de yapılan Çılgın Projeler Konferansı'nda da Bankwatch'tan çeşitli yetkililer yer aldı ve yaptıkları çalışmaları anlattılar. Mesela bu raporu yazanlardan bir tanesi Daniel Popov Bankwatch'tan o toplantıda Bulgaristan'da Belene Nükleer Santralı'na karşı verilen mücadeleyi anlatmıştı. Yine birkaç katılımcı da çalışmaları hakkında bilgi vermişti. Şimdi bu Bankwatch ne yapıyor tam olarak diye söyleyecek olursak 90'ların ortasında kurulmuş ve oluşturulmuş ve daha çok aslında Doğu Avrupa ülkelerindeki projelerin finansmanını takip etmek üzere. Kurulmuş bir e, A diyelim ve tabii daha sonrasında e, etki alanını genişletmiş daha Avrupa çapında işler yapıyor artık ve uluslararası finans kuruluşlarının verdiği kredilerin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini araştırıyor. Evet. Aslında özetle e, yapılan projelerin şeffaflığı e, üzerine... E, ...saha araştırmaları yapıyor diyebiliriz. Şeffaflık ve yozlaşma meselesi. Ve işte, tabii evet. aynı zamanda. Finans e, ilişkisi dolayısıyla. E, ama işte son yıllarda bu yozlaşmanın önemli bölümü... E, ...çevre meseleleri üzerinden gittiği için... Evet. E, ...işte bu projeler üzerinden gittiği için... ...oraya da çok ciddi bir şekilde yoğunlaşması var. Bankwatch'un kömür meselesinde olduğu gibi. Evet, özellikle kömür meselesini ele almışlar. Ve e, Greenpeace e, Türkiye ve Greenpeace... E, ...bu konuyla ilgili çalışan kişilerden de destek almışlar daha çok aslında Bank Watch şu anda Karadeniz'deki yani genel Türkiye'deki kömürlü termik santrallara bakışla ilgili genel bir çerçeve, genel bir perspektif çiziyor. Spesifik olarak da özellikle Karadeniz'de yapılmak istenen birkaç tane case'i almış. Yani işte Amasra gibi, Zonguldak, Çatal gibi birkaç tane örnek üzerinden de bahsediyor ve tabii esas itibariyle bu projelerin, ...nasıl finanse edildiği meselesi ele alınmış. Özellikle şöyle diyor. Tabii zaten 2012 yılı Türkiye'de kömür yılıydı biliyorsunuz. Programlarımızda da birkaç defa geçmişte bundan bahsetmiştik. Ulusal planda 50 ila 86 bölgesel planda da daha çok Batı Karadeniz'de 70 kilometrelik bir hat üzerinde... İnşa onayı bekleyen 13 santraldan e, e, bahsediliyor ve bunların stratejik çevre etki değerlendirme e, raporlarının ya olmadığı ya, ya da çok eksik ve yanlışlarla e, dolu olduğundan e, bahsediliyor. Buna yönelik e, tespitler var ve daha çok işte e, 2009'dan bu yana Türkiye'nin bu yatırımlara hız vermiş olması... İşte özellikle güneş gibi, rüzgar gibi çok ciddi potansiyellere sahip olmasına rağmen kömürlü termik santrallar için çeşitli sübvansiyonlar, teşvikler, özellikle yerli kömür kullanımına getirilmiş teşviklerin işte sere gazı emisyonlarını nasıl arttırdığı yani aslında bildiğimiz tespitler pek çoğu. Ama burada özellikle vurgulanan yani daha doğrusu benim üzerinde durmak istediğim kısım finansmana yönelik. Ya yani burada Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye'de iş yaptığı bankalarla olan ilişkilerini söylüyor ve bu tür bankaların yani özellikle işte Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarının Özellikle ülkenin enerji piyasasının liberalleşme yolunda ilerlemesi sebebiyle e, Türkiye'deki enerji planlarını desteklediği e, vurgusu yapılıyor. Ve e, bu tür bankaların e, yerellerde yani sadece Türkiye'ye özel değil ama e, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaptığı projelerin e, finansman e, süreçlerinin çok şeffaf işlemediğinden e, bahsediyor burada. Yani çok ciddi bir... E... Ve bankaların isimlerini de veriyor evet, aslında bu bankaların. Evet ismen ifşa ediyor e, aslında. Evet rapor. aslında ifşa ediyor. Yani bugüne kadar e, bu e, Avrupalı bankaların Türkiye'de kimlerle ortaklık kurduğu... ...işte e, hangi termik santral planlarının hangi bankalar üzerinden e, ilerlediğini... E, yani tek tek sayıyor ben şimdi burada saymayayım greenpeace.org üzerinden girdiğiniz zaman bu rapora ve Türkçesine ulaşabiliyorsunuz orada bütün ayrıntıları detayları var ve şöyle bir ibare var mesela benim açımdan o çok dikkat çekiciydi Avrupa Yatırım Bankası'nın ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Türk finans sektörüne yaptığı yatırımlardan en çok kimin fayda sağladığına karar vermek kolay iş değil. Kalkınma bankalarının birlikte iş yaptığı hiçbir ülkede bu bilgi kamuoyuyla paylaşılmıyor diyor. Aslında Türkiye'de e, özellikle e, ekolojiyi ilgilendiren işte büyük projeler, mega projeler e, meselesinde de yine e, süreçleri hiçbir şekilde bilmiyoruz. Aynı şekilde tabii e, termik santrallarda da süreç böyle işliyor. Evet e, yani Türkiye'deki işte bu ortak bankaları e, örneğin e, yapılması planlanan Eran Holding'in ZS2 ve ZS3 hı hı. E, santrallerinin sponsorları mali desteği kimin sağladığı hepsi ismen bu raporda bu, bu, bu mevcut rapor merak eden girip e, oradan bakabilir. bakabilir. Evet senin gündeminde birkaç konu var istersen onlardan bahsedelim var bu arada şey sen konuşurken şimdi benim de aklıma geldi ÇED yani olmadığı veya eksik olduğu rapor evet. yer alıyor dedin Evet. onunla bağlantılı şimdi bir de Chad konferansı var değil mi bu sekizi yarın, evet, yarın başlıyor üç gün sürecek bir ÇED kongresi olacak Türkiye'de aslında biraz bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir PR operasyonu gibi gözüküyor ama davetliler arasında işte Avrupa Komisyonu'ndan, Dünya Bankası'ndan, AB ülkelerinden uzmanlar var. Ve yani tahmin ediyorum Türkiye'deki chat süreçlerine ilişkin onlar pek e, yani söyleyeceklerini söyleyeceklerdir çok orta yolu bir dil kullanacaklarını zannetmiyorum ya yani Türkiye'de çet meselesi çok sancılı bir mesele e, burada da sık sık e, gündeme getiriyoruz e, yani bu tabii belki bu açıdan yani Avrupalı katılımcıların belki burada sözlerini e, açıklıkla netlikle e, söyleyip belki Türkiye'ye bu konuda eleştirilerini de e, yapacakları noktasında belki faydalı olacaktır diye e, düşünebiliriz bu e, kongreyi. Sen ne düşünüyorsun? Ben de öyle düşünüyorum. Yani program da zaten işte söylediğim gibi çok Hı -hı. E, fena da gözükmüyor. Epey e, evet. geniş katılımcı var. Gerçi bir e, gala yemeği falan gibi şeyler gördüm <gülüyor> orada. Ama hani bir orada e, i̇şte kon konseptler kar karmaşası olmuş. olmuştur. Evet. E, ama yine de. Şu açıdan önemli hani e, orada bazı şeyler açık açık konuşulacaktır. Ben şunu da düşünüyorum yani onu da söyleyeyim hani, hı hı. Türkiye'de ÇED yapmayı bilen insanlar olduğunu düşünüyorum. Devlet katında da vardır eminim iyi biliyorlar. Muhakkak vardır. Ama e, bilmekle e, yapmak arasındaki... doğrusunu yapmak <gülüyor> arasında bir, e, fark oluşabiliyor bazen. E, bu kongrede buna fayda destek sağlasın ne diye diyelim. E, tabii biz iyi tarafından bakalım İnşallah <gülüyor> iyi olur diyelim bundan sonraki ÇED süreçleri adına. Evet, istersen sen özellikle küresel anlamda bir takım gelişmeler var. Onları takip ediyorsun bu aralar. Onlardan bahsedelim istersen. Var. Spesifik olarak olan bir taneden bahsetmeden önce belki şey söylemek gerekir. Yani birkaç rakam vermek gerekir. İşte tekrar de haberi çıktı. Hı hı. Atmosferdeki sera gazı. Karbondioksit üzerinden seragazı e, oranları rekor seviyeye çıkmış zaten artık bundan sonra sürekli e, arttığı için evet. rekor, e, e, rekor, bir, hep rekorlar hep birbirini istiyor. Hep kendi izliyor. rekorunu e, kırıyor. Evet. evet. E, bu zaten işte geçtiğimiz aylarda açıklanan e, bu IPCC raporun ilk Hı -hı. kısmında da son 800 bin yılda e, ki en yüksek seviyede ibaresi e, yer alıyordu. Evet. E, bunu değiştiren, e, yalanlayan bir şey değil e, ama... Yani Kasım'daki e, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı öncesinde e, bu gibi haberler tekrar çıkmaya başladı. Evet. Birleşmiş Milletler'den de bir çağrı olmuş. 2020'ye kadar e, karbondioksit e, oranlarını, sergazı oranlarını ciddi oranda azaltmak lazımmış. Çünkü e, BM'den yapılan açıklamada, BM Çevre Programından yapılan açıklamada e, 2020 itibariyle şu anki gidişata göre e, 8 ila 12 gigaton daha üstünde olacakmışız güvenli seviyenin evet. ki bu rakamların da ben e, epey muhafazakar rakamları olduğunu Oldu, da doğru. düşünüyorum evet. açıkçası. Evet. Giderek artan oranlardan istersen bir ara verelim aradan sonra devam edelim already 94.9 Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında hem ekonomiyi hem de ekolojiyi ilgilendiren gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz Mahir'le. E, programın ilk yarısında e, Green Watch'un Türkiye'deki Bank kömürlü... Watch. A, Bank, Bank Watch. Ama birleşti güzel oldu. Green evet <gülüyor> Bank Watch Green Watch'u e, Bank Watch'un e, Türkiye'deki kömürlü termik santrallarla ilgili... E, raporundan bahsettik yarın İstanbul'da başlayacak chat kongresinden bahsettik e, dünya meteoroloji örgütünün e, karbon emisyonlarının rekor kırdığı e, açıklamasından bahsettik şimdi 350.org'un Avrupa çapında e, Fossil free tour e, kampanyasından biraz bahsetmek istiyoruz. Ee, neler var e, bu kampanyada neler e, yapılıyor biraz onlardan bahsedelim. Bu aslında çok yeni bir kampanya sayılmaz yani hı hı. Avrupa'da yapılan tur e, yeniydi ama e, kampanyanın kendisi e, yaklaşık iki yıldır devam eden e, bir kampanya özellikle Kuzey Amerika'da Amerika'nın kuzeyinde. E, ve e, yatırımı geri çekmekle alakalı. Bunun Türkçe'ye hala düzgün keresini bulamadık. E, e, önerileri fosil kabul edelim. Koşil yatırımını geri çek gibi çevirebilir miyiz olabilir i̇şte İngilizce mi? İngilizce "divestment" tek kelimeyle ifade ediliyor hmm, yani. Hmm. İşte İngilizcedeki yatırım kelimesi "investment", onu evet, zıptı "divestment" olarak ifade edilebiliyor. Biz de e, bilmiyorum yani benzer bir e, karşılık e, biz bulamadık hala. Evet. Önerileri de onda onu da söyleyeyim. <gülüyor> <Etimolojistlere> buradan <gülüyor> çağrıda bulunalım. Çağrı da bulunalım. Ama e, kampanyanın ana fikrine asıl önemli kısmına dönecek olursak bu şu anlama geliyor. Bir örnek üzerinden gidelim. 1980'li yıllarda 1980'li yılların başlarında özellikle e, işte dünyadaki e, önemli sorunlardan uluslararası sorunlardan bir tanesi de şeydi. Bu Güney Afrika'da devam etmekte olan apartheid yani e, e, oradaki e, siyahlara yapılan ayrımcılık e, farklı yerlere e, kapatmak e, hı hı ve hı hı. E, farklı bir standart uygulama meselesiydi ve bununla ilgili olarak e, ilk e, yatırımını geri çekme kampanyası örneklerinden bir tanesi gerçekleştirildi aslında ilk değil ama en etkililerden bir tanesi evet. diyelim. E, ve işte Güney Afrika'nın e, her türlü, e, Güney ile ilgilendiren her türlü yatırımla uluslararası yatırımcıların e, yatırımlarını çekmeleri teşvik edildi. Ve çok büyük başarıya ulaştı bu hı hı. E, kampanya. Bu sayede e, sadece bu şekilde değil, sayede değil ama bunun çok büyük etkisi oldu Güney Afrika'daki e, o rejimin değişmesinde. Evet. Şeyde de e, bu mevcut fosil yakıt e, desteklerine... ...gönüllük sürdürülen kampanyanı geri çek... ...pardon yatırımını geri çek kampanyası da aslında e, aynı mantığa dayanıyor. E, epey zor çünkü e, programın ilk yarısında... Hı hı. ...senin de söylediğim gibi finans meselelerinde o kadar şeffaf değil bu işler. Yani hangi e, yatırımcının hangi yatırımı desteklediği her zaman e, kolay ulaşılabilir olmuyor. İşin komik tarafı çoğu zaman yatırımcı da bilmiyor bunu. <gülüyor> evet, yani, evet. Yani şöyle bir şey söyleyebilirsin. Hani emeklilik fonları... Veya işte e, benzer büyük fonlar dünyada e, bireysel bunun içinde paydaş olan insanların birçoğu bu fonların nasıl yönetildiğini, nereye yönetildi, e, yatırıldığını, doğru, nereden e, çok kazanç sağladığını bilmiyor. Evet, evet. Öyle olduğu için epey zor bu kampanya yürütmek ama çok umut verici bir şey var. E, bir buçuk senede dünyanın şu ana kadarki en hızlı büyüyen yatırımın geri çek kampanyası oldu. Hmm, evet, evet. Yani katılımcı açısından, sesini duyurma açısından... Katılımcı açısından. Evet. açısından, sesini duyurma açısından da epey etkili oldu ama e, yani e, ciddi oranda yatırımcı yatırımlarını geri çekmeye başladı. Hı. Örnek verebiliyor muyuz? E, aklında olan var mı şu anda? İsmen örnek veremeyeceğim. E, ya yani, birçok var. hani e, Yani enerji A, alanında mı daha çok ABD'de mesela? ABD'de birçok üniversite mesela. Üniversitelerin çünkü orada kuruluş fonları vardır hı hı. E, sadece üniversiteler. ...öğrenim ücretleriyle döndürmezler kendilerini... ...o fonların yönetimi... ...o fonlarda büyük ölçüde enerji şirketlerine giderdi... Evet. ...birçok üniversite çekti mesela. Ya üniversitelerin özellikle eğitim kurumlarının ama... ...bu konuda böyle bir duyarlılık göstermiş olması önemli tabii. E, tabii o da e, kendinden göstermiyor aslında üniversiteler... Evet, ...onu da söyleyeyim... ...hani <gülüyor> oradaki öğrencilerin örgütlenmesi ve e, baskısı oluyor ...birçok üniversite direniyor... ...onu hmm. da söylemek lazım... ...çok iyi Harvard falan gibi üniversitelerinde de olduğu... Enteresan. ...direniyor ama orada da ciddi bir baskı var... E, o işin o taraf ABD tarafı. Hı hı. Şimdi biraz daha dünyaya yaymak e, için e, Avrupa e, ayağı bir süredir başlamıştı. Bunu da işte e, fosilden arınmış e, dünya belki diye çevirebiliriz. Fosil free e, tur yani fosilden arınmış tur hı hı. şeklinde bir tur düzenlendi. Evet. İşte e, 350'nin kurucularından e, bir makibi katıldı ve e, orada e, aslında AB Avrupa Birliği ülkesi olan Üç ülkede beş e, şehir e, dolaşıldı ve e, görüşülen insanlarla e, fosil yakıtlardan e, yatırımları geri çekme çağrısı yapıldı ve bu konuda aktif olma çağrısı yapıldı. Yani başkalarına da bu çağrıyı yapma Hı -hı. Bir yönlendirme yapıldı. Epey etkili oldu. İşte evet. Berlin, Amsterdam. Berlin, Amsterdam, Londra. E, Edinburgh. Edinburgh, evet. Başlık. Birmingham. Birmingham'da e, beş şehirde yapıldı bu. Evet. Ş e, epey etkili oldu. E, trilyonlarca euro e, avro e, fon e, yöneten insanlarla doğrudan e, görüşüldü. Onlara bu çağrı yapıldı. Ve e, yani bundan sonraki aksiyon eylem ne olacak bilmiyoruz ama e, birçok insan bunu ciddiye aldı. Bu ciddiye almak için de epey sebep var. Onu da söyleyelim. Haberler sürekli çıkıyor. En son e, ben HSBC'nin bir raporunu okumuştum. Hı hı. Yani fosil yakıtlara yapılan yatırımlar e, giderek daha fazla risk içeren yatırımlar haline gelmeye başladı. Evet. E, Bunu da sebebi açık e, dünya giderek daha fazla e, oranda iklim e, felaketi yaşıyor, süper hı hı, fırtınalar, hı hı. E, seller, e, kuraklıklar vesaire e, ve tüm bunların karşılığında işte birleşmiş Milletler çevre programından da yapılan çağrıda olduğu gibi e, dünyanın ciddi bir değişiklik yapması gerekecek. Bu değişiklikte de... Ee, parmağı olmayacak. Fosil yakıtlara verilen desteklerin azaltılması gerekecek. Fosil yakıt kullanımının azaltılması gerekecek. Evet. Dolayısıyla fosil yakıt hissesi bulundurmak, fosil yakıt şirketi hissesi bulundurmak güvenli bir yatırım hı hı hı. anlamında. Bu, ee, sağlık kısmını falan geçiyorum. Evet. Güvenli bir hal olmaktan çıkacak. Evet bu geçtiğimiz günlerde hatırlarsan Birleşmiş Milletler bünyesindeki sürdürülebilir kalkınma konferansına üye ee, Dünya Bankası da dahil 43 tane belki sonrasında arttı onların sayısı bilemiyorum bakmak lazım ama e, Bu 43-44 tane finans kuruluşu tabi bunların arasında e, Avrupalı büyük bankalar da var e, Doğal kaynakları israf eden şirketlerin projelerine kredi ver, verilmezse ne olur üzerinden bir tartışma başlattılar ve bir deklarasyona imza attılar Kirli yakıtlara işte fosil yakıtlara yatırım yapanlara kredi vermemek üzerine bir deklarasyon imzaladılar. Aslında yani bundan sonraki ekoloji meselesi tamamen finansın kimden çıktığıyla nasıl finanse edildiğiyle ilgili olacak. Tamamen belki yatırımı yapana değil de iş biraz daha parayı verene odaklanacak değil mi? Yani e, ya da biraz eş klasik zaman. bir şey olacak ama eski Marksist tabiri kullanmak <gülüyor> gerekirse hani kim fayda sağlıyor e, meselesi çok önemli tabii. E, burada da öyle e, işte mali kuruluşlar bu yüzden işin içine giriyor. E, kimin fayda sağladığını tespit edebildiğiniz zaman e, oraya yönelik. Daha etkin çalışabiliyorsunuz. Yani biraz daha programın başına böyle tam bir döngü sağlamak adına ilk başta senin hı hı. bahsettiğin bu Greenpeace, Akdeniz ve Bankwatch'ın ortak raporunda bahsedilen finans kuruluşları Türkiye'deki evet. termik santrallere destek sağlayan ve büyük ölçüde yerli veya en azından yabancı ortakların buradaki partnerleri diyelim olan finans kuruluşları da orada birden belirginleşiyor. Evet, ee... evet. Ve tabii e, bu burada herhalde bunun itici gücü de yine böyle e, Bankwatch gibi e, ağların, işte e, sivil toplum kuruluşlarının e, getireceği baskı e, çok önemli olacak. Burada e, özellikle şeffaflık üzerinde, yani bu Aynen. finansmanın nasıl elde edildiği ee, ...o süreçlerin nasıl yaşandığı, nasıl projelendirildiği ve tabii sonunda da e, iş e, kimin fayda sağlayacağı e, Aynen. geliyor, orada düğümleniyor. Şimdi şöyle bir şey var, yani e, burada yabana atılmaması gereken bir e, paradoksal bir durum da var, ona da dikkat çekmek lazım. Hı -hı. Yani dünyada e, işte IMF açıkladığı, Dünya Bankası açıkladığı... E, Sürekli farklı farklı kurumlardan açıklama yapılıyor. En son işte Deniz Aşırı Gelişme Enstitüsü diye bir enstitü var. Hı hı. Yine uluslararası bir enstitü bu çalışan onun bir fosil yakıt destekleriyle ilgili bir açıklaması oldu. Yani şunu göz ardı etmemek lazım. Fosil yakıtlara verilen devlet destekleri çok yüksek. Bu destekler içinde ama kullanıcıya yönelik destek de var. Hı -hı. Yani Hı -hı. çiftçilere yakıt desteği Evet yani onu biraz az evet. gelişmişler falan diye ayırıyorlar Aynen. ama yani Venezuela'da Pakistan'da e, bunun gibi birçok ülkede devlet e, sağlık harcamalarından daha fazlasını fosil yakıt desteği olarak veriyor Evet Öyle. doğru Şimdi tabii orada bir takım ayrımlar yapılmaya çalışılıyor işte başka alternatif yok ise eğer işte e, kömüre yatırım yapılıyor o az gelişmiş ülkelerde falan diye ama belki bunu da Artık Orada e, şöyle bir ezberimiz var... ...kırılması gereken... Hı hı. ...yani e, bunu kaçınılmaz olarak algılamaya... ...çok e, yatkın. E, halbuki bu kaçınılmaz değil. Bu altyapıyla ilgili bir mesele. Yani, Doğru. E, bugün e, şeyde... E, bu ay içinde, bu ay sonunda e, Varşova'da başlayacak olan e, Birleşmiş Milletikleri Çerçevesi Sözleşmesi taraflar konferansındaki en önemli tartışma konularından bir tanesi bu e, yeşil fon olacak. Yani Kesinlikle. gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliği konusunda e, azaltım ve uyum açısından e, katkı sağlayacak bir fonun oluşturulması. Daha doğrusu o fonun içeriğinin e, hı hı. oluşturulması meselesi olacak. O gibi destekleri, o gibi kaynakları iyi yönetip... O altyapı dönüşümü gerçekleştirebilirse ki gerçekleştirilebilir bir şey bu. Yapılamayacak bir şey değil. O zaman işte fosil yakıt desteklerini gerçek anlamda ortadan kaldırmak e, mümkün olabilir. Olabilir. E, ama her şeyden önce şeyi reddetmek lazım. Yani bu e, doğal bir dayatma buna uyum sağlamak zorundayız dayatmasını reddetmemiz lazım. Öyle bir şey lazım. Değil. Evet peki. Haftaya görüşmek üzere.